Hüzünlü bir gece vakti çaktı yine sensizlik Kurtuluşum yok ki benim her yanım çaresizlik Atmayan kalbimi sorma sen yokken delik deşik Yokluğuna gece her günüm inan bir değişik Gezdiğimiz sokakları yürüdüğümüz yollar Gözümün önünde canlandı yine anılar İnadına seve seve el ele tüm aşıklar bile bile savurdu bizi o deli gözü gel. Umutlarım hayallerim hayatım baktı kendi. Dualarım şarkılarım her daim seni seçti. Niyetim seni sevmekte acu çekmekteydi. Yaşantım bir film gibi başrol de sen tabi. Gözlerin gözlerime değili tam bir yıl olmuş Nasıl geçti ancak zaman ayrılık bizi bulmuş Taze bir gül gibi bir senle bak açmadan solmuş Nasıl bağlandın kendinde kalbim sana tutulmuş Bir tek canım kaldı gülüm o da kurban yoluna Her sözün inat Dolan olsa da Nasıl üzülmeyim Söyle yanıp kül olan aşka Ne desem boşa Zaten yoruldum artık ama Onca sıkıntı rağmen Bir sarılmam yeterdi Beni benden olan kokun Her bir şeye değerdi Gözüm görmez Hiç kimseyi sever senden gibi Hayalin sırdaş olmuş Sence komik değil mi Rüyalarım bile seni delice özlüyorsa Dudaklarım ılık ılık bir tadı arıyorsa Sarıyor dört bir yandan çaresizlik kapımda Bir müceze olsa da gelsen benim yanıma Lay la layla, lay la layla, lay la lay lay lay Lay lay lay lay lay Lay lay lay lay lay lay lay la lay la lay la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay